Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap, Kerem Doğan ve Evrim Demirören. İyi haftalar sevgili dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'da Kamuslu'da güreşteyiz. Kış maceramızı bitirdik. Yeni bir sözcükle, kadın sözcüğüyle bu hafta huzurlarınızdayız. Ne güzel bir açılış oldu Evrim Hanım. Kamuslu'da güreş olur mu? Olmaz. Olmazmış. Sözcüklerin anlamlarının peşinden gidiyoruz... Kadın sözcüğümüz hemen sözcük uzmanımıza. Ben ben, ben mi buluyorum? Topa o? atıyoruz. <gülüyor> topa. <Evet. gülüyor> Türk Dil Kurumu. Evet Türk Dil Kurumu'na bakacağız. Sizsiniz? Kadın isim olarak dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı. İkincil anlamı olarak evlenmiş kız. Mecaziyen hizmetçi. Hmm. Biliyorsunuz işte. Eve yani. kadın geldi. Eve kadın geldi falan. Kadınlar hamamına çevirmek diye bir şey var. Herkesin birden konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söyleniyor. Yine Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde geçiyor. Değil mi? Evet. Tabii sadece kadınlar gürültü eder. Evet, tabii tabii. <gülüyor> Siz, ben bugün çok laf <gülüyor> yiyeceğim galiba. Dur bakalım. Karı var bir de. Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, Refika, Zevce. Bir de İsmet Zeki hani her zaman yararlandığımız Türk dilinin etimoloji sözlüğünde kadın Soğutça'da hıvaten yani kraliçeden geliyor. Hı hı. Bu Hakan eşi veya kızıymış. Ee, o da hıvaten hatuna, katuna oradan da kadına doğru evrilmiş efendim. Bir hı. de avrat var onu da söyleyeyim. Arapça sözlük. Ee, Arapça sözcük avranın avrada kusur, özür, edep yeri anlamı taşıyor. Kadının mı yani? Ee, evet. Hı. Ee, hı. O, o sözcüğün de çoğul hali avrat oluyor efendim. Hımm. Ben bir erkek olarak sözümü kesip size topu atmak istiyorum Sayın Didem, diyorsun, evet, efendim. Ee, ben Deniz'in elinde yine Akdoğan Özkan'ın sokaktaki insanın sözlüğü var. Notos'tan basılmış. Ee, kadınla ilgili hemen her sözcüğün açıklaması e, var. Kadına bakıyorum. Ee, devleti ve erkekleri bir işe yaradıklarına inandırmakla yükümlü. Asker ve ucuz iş gücü yetiştirmesiyle de ünlü kuluçka makinesi hmm. diye bir cümle bayağı kurulmuş. Baya sert olmuş. Evet. Sonra e, gene bakıyoruz. Karının karşılığı da var. E, Akduhan Özkan'ın sözlüğünde. Hı. Partneriyle seks yapmak için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın rızasını almış hatun kişi. E, i̇kinci bir anlam daha vermiş karıya. Buyurun efendim. Kocanın zıt anlamlısı ve zıt fikirlisi. Hmm. Demiş özellikle bu rıza alma hmm. İçişleri Bakanlığı'ndan işi <gülüyor> belediyeye evet. onaylatma ee, kızın karşılığı var kız ilk mesajı o atsın diye 15 yaşında başladığı bekleyişini kısa bir süre içinde önce sen kapata taşıyan oğlum bak git diyemeden de noktalayan dişi çocuk hmm. bir anlamı daha bakire. Son sözcükte Akdoğan Özkan'ın e, sözlüğünde bayanın karşılığı. Hı hı. Yanı iffetli bir otobüs koltuğu. Örnek cümle 6 ve 8 numaralı koltuklar bayan yanları. Onları veremem abi. Evet, evet. var öyle bir jargon arkadaşlar. Var yani. bayan yanı bayandan araba. Tek abi falan. Bayan sözcüğü oldukça tartışmalı ha. aslında ve son dönemlerde de çok dikkatimizi çekiyor. Bayan değil kadın. Özellikle de erkeklerin işte uzata uzata bayan, güzel bayan şeklindeki evet. söylemlerinden... ...bu bayan sözcüğü nereden çıktı? Ben birazcık ona takıldım. Bay sözcüğün Orhun anıtlarındaki, Orhun anıtları işte 8. yüzyıla dayanmakta tarihi... ...orada zengin, varlıklı, soylu anlamına gelen bir sözcük bay. Demin senin söylediğin gibi katun, kadın ve hatun şekline evrilmiş... 1915 soyadı kanunundan sonra eşit yurttaşlık amacıyla A, hacı, hafız, paşa, efendi gibi ünvan ve lakapları yasaklayan bir kanun çıkıyor soyadı kanunuyla birlikte. Ve böylece işte madame, monsieur, lady, gentleman karşılığı bay sözcüğünden türetilen bir sözcük. Bay ve bayan. Hmm. Aslında Türkçe'de cinsiyet belir, belirten sözcükler erkek ve dişi. Erkek köpek, dişi köpek hı hı. gibi burada e, cinsiyet değil cinsiyette erişkinlik ve yetişkinlik belirten sözcükler kadın ve adam sözcükleri evet, kullanılması tamam. gereken. Ama e, tanıdığımız birinden ya da ortamda olmayan birinden bahsederken <gülüyor> ona kadın demek biraz bir küçümseme mi katıyor acaba kim bu kadın yerine kim bu bayan demeyi tercih ediyoruz öyle bir ediyoruz. algı doğdu Hı -hı. bir de bu hani kadın mıdır kız mıdır tırnak içinde muhabbetine sonra da değineceğiz Aa, ama evet ona geleceğiz yani Hı -hı. orada o kadın olma durumunu öne çıkarma da bizde e, geleneksel bir sorun olabilir değil, aslında için. aslında bu e, bayan kadın dil bilgisinden ziyade e, konuştuğumuz gibi toplum, toplumsal cinsiyet ile alakalı bir tartışma daha çok burada. Evet, mesela şey değil mi? Ee, i̇şte erkek voleybol takımı deniyor da. Hı hı, bayan bayan voleybol. voleybol takımı gibi. Kadın voleybol takımı denmesinde denmiyor. ne gibi bir? Sakınca, Sakınca var. var. Ee, Gustave Flaubert e, gene yerleşik düşünceler sözlüğü var. E, hem kadını hem kızı ele almış Flaubert ama çok dikkat çekici bir şeyle karşılaştım ben. Malum e, yerleşik düşüncelerle alay ettiği bir sözlük bu o dönem Fransa'sında. E, ilgisini çeken her sözcüğün bir karşılığını vermiş, kadını da seçmiş, fen parantez içinde yazmış... ...ve karşılığına sadece üç nokta koymuş. Hmm. Bana çok anlamlı geldi. Koskoca flover bile bir karşılık koymayla ilgili bir sıkıntı yaşamış. Sıkıntı yaşadığından mı acaba yoksa Bovary yazmış ya. Madem Bovary yazmış bir yazar olarak... E, ...sınırsızlığından mı kadın ile ilgili bilgisinin acaba? Evet değil mi? İki, iki yanına da bakmak hmm. lazım. Kızları da şöyle açıklamış. Genç kızlar her türlü kitaptan uzak tutulmalılar... <gülüyor> bu e, 21. yüzyıl işte kitap okudukları zaman gözleri açılacakla ilgili bir şey hmm. olabilir mi? Zaten bu, e, şeyde bu. dedirtir ya Emma ya bütün kitapları okudum der <gülüyor> ama ne okumuş ne anlamıştır <gülüyor> <Yani>. tartışılır. <gülüyor> bir de e, kızların ikinci anlamında da bu sözcüğü çekinerek söylemeli diye bir cümle kurar. Böyle efendim şimdi biz e, bu sözlükler e, birinci anlamlarda daha doğrusu konuşulurken hı hı hı. pek çok sözlüğe gideceğiz. Argo'ya da hı hı. deyimata sözlerine de biz e, programın iki kadın e, sunucusu olarak e, arkadaşımız Kerem'e bir e, oyun oynadık. Kendisi haberdar değil durumda. Sürpriz. Sürpriz yaptık. <gülüyor> e, Buyurunuz efendim. Kendisine bazı sözcüklerin e, anlamını soracağız o bir karşılık verirse diye. Sözlükçümüz <gülüyor> Kerem olduğu için yani erkek gözüyle mesela ben 90 60 90. Sözlüğünüzdeki karşılığı, Nedir? çağrışımları. Ya 90 60 90 bende değil bütün erkeklerde çağrışım sanırım aynı. Ne yani? yani? Yani düzgün bir fiziğe sahip kadın diyelim. Peki. Ee, peki Tırnak içerisinde tabii yani. Tırnak içerisinde derken yani bu şey beğeni tabii kişiden kişiye değişiyor o anlamda tırnak içerisinde. Tamam. Peki biblo kadın deyince ne anlıyorsunuz Kerem Bey? Biblo kadın. Biblo kadın. Biblo kadın deyince aklıma bazı kadınlar geliyor. Bridget Bardot gibi işte atıyorum. Marilyn Monroe gibi. Hmm. Yani kusursuz diyebilirim. Tamam. Peki sarışın? Sarışın. Yani yani, bizlere göre belki sarışın yani bizim coğrafyamızdaki insanlar için sıkıştırıyorsunuz beni öğretme <gülüyor> anlamında. <gülüyor> ee, yani. <gülüyor> Bugün böyle yaptık. <gülüyor> İyi yaptınız. Buyurun. Sizin için sarışın ne yani? Benim için sarışın. Sizin sözlüğünüzdeki karşılığı Sayın benim, Doğan. Benim sözlüğümde sarışın. İşte. Etimoloji <gülüyor> sözlüğüne bir bakın isterseniz. <gülüyor> Olumlu mu, olumsuz mu? nötr bence. Ne tür, ne ne? Hı -hı. Aslında ben bir kadınla ilgili bir kısa araya girmek istiyorum. Sonra belki vakit olmayabilir. Kerim'in değerlendirmesi daha çok böyle güzel biçimli kadınları anımsadı. Öyle oldu. Ama bir yandan da böyle kolunda sürekli bir blok kadın gezdirmeyi seven erkekleri düşünerek de biraz bir sözcüğü seçtik evrimle. Evet. Yani onu sadece güzel görüntüsü giyinişinden dolayı bir eş olarak ya da bir işte ee, aksesuar Var, evet. Dekor ya da... Ee, taşıyan bir erkek ama o kadın biblio olma vasfı dışında bir şey göstermiyor. Öyle de bir tanım var. O zaman geldi mi <gülüyor> şarkı vakti? Sen bir nefes almak istiyorsun belli ki. Hümeyra'dan <gülüyor> dinliyoruz. Adım Kadın. Adım <gülüyor> Kadın. merhaba. Kamusla Güreş'teyiz. 94.9 Açık Radyo'da kadınların bir kumpasına geldim ama <gülüyor> <gülüyor> erkeğin fendi kadınları yendi diyerekten Twitter adresimizi hatırlatalım. Evet. Buyurun hatırlatın evet. Kamusla Güreş Twitter. Gmail adresimiz kamusla gmail Özellikle programda değindiğimiz eserler resimler fotoğraflar varsa anında Kaynaklarımızı da açıyoruz oraya Argo sözüne bakıyoruz değil mi Hulke Aknuncu Sık sık yararlanıyoruz e, Kadın başlığı altında e, Birkaç karşılığı var Birkaç değil bayağı karşılığı vardı işte onları ben bir birkaç Tanesini eledim Açık kapı var mesela e, Bıldırcın Bomba cıvır Hepsi kadın karşılığı <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> Ev tavuğu musunuz Siz ev tavuğu musunuz biz değiliz. Yok. Gaca, gaca, gaco, haraşo, has gacı, kadayıf, keklik, pakize, piliç, çok sık rastlanıyor değil mi Piliç? O çok, evet. Taş gibi, tavuk mesela tavuk da çok rastlanıyor. Yavru, zilli gibi. Bir kısmını duymamıştım hiç hemen. Hiç duymadım. E, şu aralar çok duyduklarım da yok. Mesela çıtır var. Çıtır, evet. Genç kıza daha çok. Cıvır, eskiden cıvırdı, çıtıra döndü o. Öyle mi? Evet yani döndü derken hani öyle bir dönüşüm... Ha o zaman oldu, anladım. Ha, o zaman o kelime kullanılıyor. Geçmiş kullanımı evet biz kullanırdık mesela. cıvır ama çıtır Bunu daha çok da şu an. Evet. Belirtmiş olduk. <gülüyor> e peki Sende vardı zamanda. bazı şeyler. İşte ben birkaç tane şeyi söyleyebilirim aslında. Çok klasik bilinen işte saçı uzun aklı kısa. Hmm. Eksik etek, kaşık düşmanı, işte elinin hamuruyla bir işe girişmek hmm. ya da karı eksik ağızlı. Eksik etek değil mi? Eksik etek. Niye de eksik etek demişler mesela? Ee, yani onu bilmiyorum. Hmm. Bir eksiklik var ama. Ee, bir eksiklik <gülüyor> var evet. <gülüyor> o kesin e, Eteye indirgeme, kara ağızlı e, ya da işte karı lafı ile hareket eden adam aslında belki de medeni adama söylenen. <gülüyor> bir şey bu işine <gülüyor> filmi de alıyor ama böyle söyleniyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde kadın sözlüğünün altında e, deyimler ve atasözleri başlığında e, karşılaştıklarım mesela sinirleneceksin yani. Sinir ama bak şimdi sen bile sinirleneceksin yani. Tarlayı düz al, kadını kız al. Hmm. Ya. Tamam sinirlendim. Tarlanın taştısı, karının saçlısı. Hmm. Pekmezi küpten, kadını kökten al. Erkeğin elinin kiri, kadının yüzünün karası. Hmm. Yolsuz ilişkiler kadınlar için hoş karşılanmadığı halde erkekler bu gibi ilişkilerden övünme payı çıkarırlar. Tabii, anlamına. Tabii, tabii, tabii. Kadının şamdanı altın olsa mumunu dikecek erkektir. Hmm. Yani... Ee, neresinden tutalım diyorsun bu ön yok yani kadının fendi erkeğe yendi dedin ya kad kadınlar kurnazlıkta erkeklerden üstündürler yani bu kadın zekasını olumlayan bir şey değil aslında hani zekayı kötü yönde kullanmaya yönelik bir algı oluşturuyor de ilginç bir şey vardı yani, kadın zekası ile ilgili olarak hani Hmm, evet aslında şey e, onu sonunda bağlayacaktım ama şimdi de tam yeri geldi. Yani e, biyolojik olarak kadına bakıldığında Evelyn Reed'in bir makalesini okudum. Biyoloji kadının kaderi mi başlıyor altında? Şimdi biz başka bir takım e, sözlere, e, özdeyişlere falan da değineceğiz. E, ve bu olumsuzlamanın çok fazla ön planda olduğunu gördük üçümüz de çalışırken. E, oysa e, hayvanlarda baktığımız zaman yani doğadaki işleyişe e, dişilerin e, işbirliğine daha yatkın ve e, daha yetenekli akıllı diyebileceğim davranışlar gösterdiği e, tespit ediliyor. Neden acaba? Şöyle bir sebebi var çünkü. Anne e, sadece kendisini korumakla yükümlü değil. Erkek hayvan kendisini korumak ya da bölgeyi koruyup savaşmakla ilgili e, bir davranış avlanmak gösterirken. Da. Evet, Hı -hı. E, ama anne hem avlanmak hem kendini korumak hem de bir yandan bayağı uzun bir süre yavrularını korumakla e, mükellef. Bu onun e, etrafında yer alan diğer pek çok etmene dikkat etmesini beraberinde getiriyor. Keza pek çok hayvan türünde böyle filler kargalarda falan bu özellikle çok belirgin. ...diğer dişi ve yavrularla oluşturdukları ve korudukları küçük bir sürü var. Yani toplumsallığa daha yatkınlar ve işbirliğine Hatta bu bahsettiğim hayvanlarda böyle halalar, teyzeler falan da devreye giriyor. Birkaç yıl boyunca bir yavruyu ya da o küçük dişi sürüsünü koruyorlar. Sonuçta şöyle bir şey var. İnsanoğlu da yani... Doğuşunun ortaya çıkışının bir milyon yıl sonrasına kadar aslında anaerkil ana diyebileceğimiz bir yaklaşımla, davranışla sürdürmüş toplumsal gidişatını. Daha sonra bu bir milyon yıldan sonra patriyarkal ataerkil düzene geçildiği zaman... Şimdiki bu ezilmiş, sömürülmüş kadınla karşılaşmaya başlıyoruz. Yani e, aslında erkek hayvanla karşılaştırıldığı zaman bir takım artıları da olup, e, hani erkek onu e, işte koruyor, erkek ondan üstün gibi bir şey hiç yokken doğada, e, işin içerisine toplumsal düzen, din, ekonomi girdiği anda e, kadının gittikçe ezilip sömürüldüğünü görüyoruz. Peki doğada bu kadar eşit bir vaziyette dururken dişiyle erkek... Hı -hı. ...neden sonra toplumsal yaşantıda bu kadar büyük bir ayrım ve farklılık doğuyor dersiniz? Ya onunla ilgili bir sürü done var ama gelecek programlarda onların üzerine de Şimdi, değineceğiz. Şimdi ona girersek gerçekten işin içinden çıkamayız. Biz bugün sadece sözcük anlamlarından, sözcüklerin çarşımlarından ilerledik. Nasıl ki dil, kültürün, zihniyetin bir yansıması... Dile baktığımızda zihniyeti görmememiz mümkün değil. Şimdi tekrar deyimlere dönermişim. Tamam. anlamıyla zihniyeti yansıtıyor zihniyeti yani. Zihniyeti birebir bir yansıtıyor. ...sözcüklere baktığımızda. Ben mesela şeyle ilgili e, bir inceleme yaparken bir takım e, değişlere, özdeyişlere baktığım zaman e, beni Montaigne şaşırtmıştı mesela. Yani kadınların sus ve aylaklıklarının bizim alın terimiz ve emeğimiz üzerine kurulması gülünç ve haksız bir şeydir diyen bir humanist Montaigne. Hı hı. İşte e, veyahut da kendisi kadın olduğu halde erkeksi bir yaklaşıma olsa bile e, George San'ın kadın zayıftır, gariptir, kendi kendini beğenmiştik onu kör eder e, değişi e, Firdevsi bunların Türk ve İslam kültürüne de bağlamamız olası değil indiğimizde mitolojiye mitolojide bile kadına bütün bakışın, kültürlerde. Evet, yani evet görecek. ben şu Firdevsi de çok sivri mesela ama öncesinde dediğin gibi George Sanda Montaigne'ni okudum Firdevsi dünyada en iyi kadın anasından doğmayandır demiş tam da burada senin söylediğin noktaya gidiyoruz yani zihniyet dili ve yaklaşımı o kadar etkiliyor ki o da onu, o da onu bir kısır döngü. Birincil de değerler üzerinden sadece insanları değerlendirmek de doğru olmayabilir yani. Şimdi bu bir yanılgı olabiliyor ya çünkü bu çok böyle nasıl diyeyim? Tekil bir seçim e, gibi aradan. Evet, evet. Tırnak içerisinde bir deyim olabilir. Belki başka bir bir şey anlatmak isteyebilir. Öyle bakmak lazım. O da var ama işte tabii çok fazla şey araştırdık ya burada belki 30 tane var ve biz olumsuzlamaların altını çizmek istemiyoruz. Öyle olduğunu da söylemiyoruz. Tam tersi e, toplumsal yaklaşımın sürekli tekrarlanan yaklaşımın artık e, kadını da erkeği de ve dili de ne kadar etkilediğini. Etkilediğini ki onunla ilgili bir farkındalık da var son zamanlarda özellikle bilim adamı değil bilim insanı evet. gibi hmm. ya da işte e, bir işi yapar adam gibi yapsana şu işi kullanımının ne kadar yanlış olduğu. Ben de bu cinsiyet, toplumsal cinsiyet tartışmalarından sonra ne kadar fazla kullandığımı fark ettim. Doğru. Başka bir, şey, bir takım şeyler de kaldırılmıştı sanki değil mi? Yani Mrs falan bahsetmiştin geçen programda. Ha, evet, evet, İngilizce'de. E, İngilizce'de e, yine Kadıncıs. kadının evlilik e, ve bekarlık durumunu bildiren Mrs ve Miss sözcükleri artık bütün kadınlar Miss, Mrs olarak... Hmm. Karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Evet. Ee, aslında kadının fizyonomisi, biyolojisi, beyni ve erkekle ilgili de bir takım bilgilerimiz var. Diğer programa aktarırız artık. Ee, Alelecele arda arda olmasın. Ee, önümüzde daha dört tane kadın programı var. Bu haftayı bu kadarla tamamlıyoruz. Ayrımdan uzak bir hafta diliyoruz efendim. İyi haftalar. İyi haftalar.